Ne söyleyeceğimi bildiğini biliyorum Bunları daha önce defalarca duyduğunu da biliyorum Hatta birazdan söyleyeceklerim zaten senin içinde var Hayatın boyunca dinlediğini duydun Ama birisi seni silkelemeli Birisi seni itmeli Hafif boşluktan gelen bir tokata ihtiyacın var Çünkü pes etmek için her zaman çok geç Her ne yapıyorsan eğer başladıysan Pes etmek için çok geç Vazgeç ama pes etme İkisi arasındaki fark ne diyeceksin? Vazgeçmek olmayacağına emin olmandır. Başaramayacağına değil bak. Senden başkasının da yapamayacağına emin olduğun şeyde vazgeçersin. Artık istemediğin için vazgeçersin. Artık istemediğine emin olduğunda vazgeçersin. Pes etmekse bir bahane uydurup çabalamaktan vazgeçmenler. Pes etme. Bugüne kadar her ne yaşadıysan bu buzdağının görünen yüzü. Yemin ol, hayat sana daha fazlasını hazırlıyor. Ben 43 yaşındayım. Daha iyisi olamaz dediklerinin daha iyisini, daha kötü olamaz dediklerinin daha kötüsünü gördüm. Çok daha fazlasını gördüm. Çünkü hayat sana daha fazlasını hazırlıyor. Oturarak da kaçamazsın bundan. Otursan da hayat sana bir şeyler hazırlıyor. Sen ne kadarını alabileceksin bu önemli? İyilerin de kötülerin de. Ha kolaya kaçabilirsin. Sadece vurabileceğin hedeflere ateş edebilirsin. Akvaryumda balık tutabilirsin. Ve başardım diye mutlu olabilirsin. Herkese bunu farklı anlatabilirsin. Ben yaptım diyebilirsin. Ben de bir dönem yaptım bunu. Ben de sünepeydim. Sadece benimle sohbet edecek insanların etrafında bulunuyordum. Benim gibi eziklerin, benim gibi hayaletlerin, Ve ne oldu biliyor musun? Hiç geri çevirmediler. Çünkü onlar da benim gibiydi. Onlar da benim gibi görünmezdi. Ben de onlar gibiydim. İnsanlar yanımızdan geçiyordu ve ordu olup olmamızın hiçbir önemi yoktu. Dünya için önemsizdik. Sadece artı birdik. Artı bir sıkıcı bir insandık. Artı bir görüntü insandık. Artı bin zaman çalan, gereksiz insanlardık. Artı bir fikrini bile sormaya gerek olmayan insanlardık. Ben onlardan biriydim ama o siyah çemberin dışına adım atman gerekiyor görünür olman gerekiyor inanman gerekiyor görünmez olmadığına inanman gerekiyor çünkü sen görünmez olmaktan ancak sen istersen kurtulursun arkadaş ortamında umursanmayan olmaktan ancak sen istersen kurtulacaksın yoksa hep akıp giden bir kalabalık için bir silüet olacaksın kimsenin umurunda olmayacaksın Hayaller kuracaksın ama hayal olmalarının bir adım ötesine çabalamayacaksın. Hep kanepende yatağında uyumadan sızmadan önce büyük savaşlar bitireceksin. Muhteşem çıkma teklifleri yapacaksın. Sadece daha güzel hayaller kuracaksın ama onlar daha da ulaşılmaz olacak. Şu dört kelimenin senin için anlamı ne? Dördünü aynı cümle içinde kullanabilir misin? Hayal, amaç, hedef, plan bunlar aynı cümlede kullansana. Hadi dene becerebiliyor musun? Hadi dene ağzına yakışıyor mu? Hadi dene yan yana getirebiliyor musun? Hayal, amaç, hedef, plan senin için aynı cümlede kullanılabiliyor mu? Bunu aynı cümlenin içine sokanlar bugün zengin dediğin ya da nefret ettiğin insanlar. Sana olanlardan şikayet etme. Sen onları bekliyorsun. Durakta otobüs bekler gibi bekliyorsun. Oturarak bekliyorsun. Durakta otobüs geldiğinde neden benim istediğim sokaklardan geçmiyor, neden deniz yanarından geçmiyor demen inanılmaz anlamsız. Çünkü herkesin bindiği bir otobüs ol. Herkesin doğrularına binersen herkesin gittiği yerlere gideceksin. Ya sen koşacaksın otobüsün rotasının dışına imkanlarını, hayallerine önce küçük adımlarla? Yürekli ve boşa gitsin o adımların ama gitsin. Günde 10 dakika ne olur adımlarıyla, el alem ne derse desin adımlarıyla. Sonu günde 20 dakika, bu benim için adımlarını atacaksın, Sonu günde 30 dakika, ben bunu istiyorum adımlarını atacaksın, sonra günde 1 saat, kime ne adımlar atacaksın, bu benim adımlarımı atacaksın, ben hesap vermeyeceğim adımları atacaksın, her gün 1 dakika, 10 dakika, 1 saat uzağa gideceksin, bir disiplinin olacak, bir disiplinin olacak, bir karakterin olacak, kendine sözün olacak, 2 gün yapıp 3. gün bırakmayacaksın, Zinciri kırmayacaksın. Yarın dünden gelecek, ertesi gün bahanelerden uzak geçecek. Bahanelerine yaklaştırdığın her gün, kendini inandırıp içini rahatlattığın her gün, seni eski sene götürüyor. Sen seni kontrol edeceksin. Senin zamanında senin keşkelerin keşkelerinde. Keşkelerin seni kontrol ediyorsa ağlamayacaksın. Ağladığına da ağlamayacaksın. Zafer sızlanarak kazanılmaz. Eğer kolay olanı seçersen, eğer kolay olanı yaparsan hayatın zor olacak, sızlanma, şaşırma. Eğer zor olanı yaparsan, eğer başkalarının seni engellemesine izin vermeden, kendi tembelliğine izin vermeden zor olanı yaparsan, hayat kolaylaşacak. Başaranlar aç, başarıyı aç. Bir kurt sürüsü gibi, doymayan bir kurt iştahıyla açlar başarmaya. Sen onları imrenirken, sen onları kıskanırken, durmadan dinlenmeden yeni başarılara saldırıyorlar. Her sabah uyanıldığında bugün yeni ne başarabilir mi diyor? Başarı kendiliğinden, tuvalde renklerin bir araya gelmesi değil, ellerin kirlenecek, boyalar üstünü batıracak, fırça elini binlerce darbeyle nasırlı hale getirecek, o tuvalin önünde durmaktan belin ağrıyacak. 100 tabloyu hiç edip 101.de bir şaheser çıkaracaksın. Senin için şaheser olması yeterli. Başkalarının beğenmesi umurumda değil. Bu kadar parası var, neden çalışıyor dediklerin aç. başarıya açlar. O yüzden devam ediyorlar. Başarmaya, kazanmaya, senin göz dikmediklerini almaya, senin cesaret edemediklerini cüret etmeye açlar. Dinlenmeden açlar. Bahane bulmadan saldırıyorlar. Her yeni güne biraz daha kazanmak için uyanıyorlar. Kimseye çamur atmıyor. Düşse de kendi başına kalkarak saldırıyor. Tek başına olmaz. İnsanlarla tanış, insanlarla konuş. insanlara sat, insanlardan al. Sonra mı? Daha fazla insanla tanış. Sadece üç kişiyle on kişiyle olmaz bu hayat. İnsanlar sana bir şey verecek. Her insandan bir parça bir şey alacaksın. Kimisinden ihaneti, kimisinden ders alacaksın, kimisinden umut alacaksın. Yatarak gelmelerini bekleme. Aşk, para, seçmeli yalnızlık hepsi insanlarda, hepsi onlardan gelecek sana. Hem de ne kadarını almak istersen o kadar çok gelecek. Ya başarının artıklarını yiyeceksin, ya kendi başarını pişireceksin. 10 metre derinliği bir kerede kazan bir kürek yok. Kaza kaza ineceksin. Önce çay kaşığı, sonra kürek, gerekirse sonrasında kendi bedenini kazacaksın. 100 metrelik bir merdiven yok dağın tepesine çıkartma. Başkaları uçsa bile sen tırmanacaksın. Üzgünüm hayata torpilli gelmemişsin. Korktuğun şeyler var ya, onları sana ailen öğretti. Onlarla yüzleşeceksin. Korkularınla yüzleşeceksin. Ailen senden önce bunu başaramadı diye sen de pısırık olmayacaksın. Tırmanacaksın, sonra yokuş ineceksin. Ne hep ineceksin, ne hep çıkacaksın. Her ikisinde de sen olacaksın, sen yapacaksın. Hiç başkalarının sırtına binmeyi hayal etme. Başkaları senin ancak cesedini taşır. Paranı taşır. İstediği yere götürür, istediği yerde de seni sırtından atar. Kendini taşıtma. İn, koş, in, yürü. Kolay yolu seçince vardığın yerde hep senin gibi insanları göreceksin. Hem de bolca. Orayı onlarla paylaşacaksın o kolay yeri. Soru yolun sonunda var ya, kimse olmasa bile az kişi olacak. Ezikler orada olmayacak. İnsanlar senin alay edecek belki. Kırılma. Seninle alay eden gerizekalar yüzünden hayata kırılma. Dik dur. Hayallerine kırılma. Seni caydırmaya çalışanlara kırılma. İcat çıkarma diyenlere kırılma. Sen bu değilsin, değiştin diyenlere kırılma. Dik dur. Değiş, geliş. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hayattan ne istiyorsun? Başarı mı, mutluluk mu, saygı görmek mi, para mı, sağlık mı? Hepsini alabilirsin. inan alabilirsin. Ben Elazığ'da doğdum. 8 yaşıma kadar Elazığ'daydım. Bugün saygıyı da, sevgiyi de, ilgiyi de, parayı da görebiliyorum çok şükür. Ama disiplinle. Eğer disiplinle kazarsan, her gün bir metre kazarsan, her gün bir metre çıkarsan, her gün bir metre yürürsen, inersin çıkarsın ilerlersin. Her ne yöne gitmek istiyorsan aşağı yukarı sağa sola gidersin. Ama konfor alanında bunların sana gelmesini beklersen sadece kıçını büyütürsün. Başarı hikayelerine gerçek değildir diye söylenme. Başkalarının hikayelerine de söylenme. Kendinkini yaz bırak başkaları inanmasın senin başarılarına seninki de imkansız bir hikaye olsun başkaları dinlediği zaman onlar da hayat mutlaka canım olmuştur desin ve umurunda olmasın sen de başarılarının umurunda değilsin duyamıyorlar seni çünkü koşarken kendi ayak sesleri senin arkadaki vızıltılarını duymuyor dünyada henüz gitmediğin yollar çamurlar karlar içinde ayaklarının üşüyecek koşmadığın süründüğün günler olacak kimse sana koşmayı uçmayı vaat etmiyor Düşeceksin ki o çomurun içine bulanasın. Ama merak etme senin ayaklarının seviyesi var ya oradan daha aşağı gidemezsin. Alçalmazsan gidemezsin. Gitmezsen de kendinden daha aşağı alçalmış insanlarla birlikte yaşayacaksın. Ve seni kendileri gibi yapmak için çabalayacaklar. Sadece korkaklar başkalarına suçlar. Sadece acizler şansa inanır. Sadece yapamayanlar yapanları kıskanır. Sen kaç yaşında başlayacaksın? 10 sene daha beklemek sana ne kazandıracak? 10 dakika daha beklesen ne kazanacaksın? Hataların olacak. Onlar senin çocukların. Hataların senin tecrübelerin. Hatalarına sahip. çık. Batıracaksın, toplayacaksın. Hataların senin evlatların. Onları dinleyeceksin. Onlar sana söyleyecek gitmeli, devam etmeli. Neden yapamadın? Hatalarını saklayarak, halının altına ittirerek, saklanarak, görmezden gelerek kaçamazsın. Hatalarından kaçamazsın. Okul sana öğretmiyor. Okul sana ne kadar çok şey öğreneceğini de öğretmiyor. Okul sana öğrenmen gerekeni de öğretmiyor. Dışarıda o kadar fazla bilgi var ki. Onların her biri sana bir basamak. Öğrendikçe yukarıya çıkıyorsun. Okul sana hiçbir şey öğretmiyor. Okulun öğrettikleri hayatta hiçbir işine yaramayacak. Bilmedikçe sadece olduğun yerde zıplarsın. Başaranlar kimseye anlatmıyor, başarının sırrını paylaşmıyor. O başarı kitaplarında falan senin öğrendiğin şey sadece nasıl yapamayacağın. Başaranlar öğretmeyi sevmez. Ama sen de çabalamasın, öğrenmeye çabalamasın, kendi yoluna çabalamalısın. Bilgileri dışlama, bilgilerle savaşma, aç beynini. Onları birleştir, yeni bebek fikirlerin olsun, kimsenin verdiğiyle yetinme. Tohumların olmadan fidanların olmayacak, başkalarının ağaçlarını söküp bahçene koyamazsın, kururlar. Başkalarının meyvelerini çalamazsın, başkalarının meyvelerini satın alarak mutlu olamazsın. Tüm sahip olduğun bir hayattır. Kaç yıl olduğu bile belli olmayan bir hayat. Başkalarının yargılamasına boyun eğmemen gereken bir hayat. Şu anda beni dinlerken evet diyorsun, biliyorum bunları. Herkes biliyorum diyor. Mesele uygulamak. Açmaktan aramaktan kaçtığın telefonu açmak aramak. Yüzleşmekten kaçtığınla savaşmak. Terk etmekten korktuğunu bırakmak. Bu ben değilim dediğin seni öldürmek. Ama mesele ne? Sen ne istiyorsun? Her ne istiyorsan. Onun için terleyeceksin. Onun için batıracaksın. Rezil olmaktan korkmayacaksın. Kanamaktan korkmayacaksın. Ağlamaya vakit yok. Bedenin dur dediğinde sen yürümeye devam edeceksin aklından. Sadece kendi yorumlarını umursayacaksın. Sen varsın. Günün sonunda sadece sen varsın. Mucize bekleme. Kimse sana üç tüleki hakkı vermeyecek. Masalları unut. Kendi masalını yazana kadar masalları unut. Sadece masallarda insanlar mutlu son yaşıyor. Arkana yaslanıp izlemeyi hak edene kadar hayatını kendin için çabala. Ve sona geldiğinde, sonuna geldiğinde, bir sona geldiğinde, en sona geldiğinde, Eğer ne için çabalıyorsan onun sonuna geldiğinde orada kendini bulacaksın. Kendini bekleyen bir sen bulacaksın. Teşekkür edecek sana. Unutma yalnız değilsin. Sen varsın.